Merhabalar, bugün gelmiş geçmiş en büyük dehalardan biri olan Stephen Hawking yaşamını yitirdi. Hawking, e, Penrose ile Einstein'ın uzay ve zamanı kapsayan genel görelilik kuramının Big Bang ile başlayıp kara deliklerle sonlandığını gösterdi. Bu sonuç kuantum e, mekaniği ile genel görelilik kuramının birleştirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Yirminci yüzyılın en büyük buluşlarından biriydi bu. Evrenin bir sonu ve sınırı olduğu sonucunu ortaya koyuyordu. Ee, Hawking bütün bunların yanında aynı zamanda e, bizleri de çok ilgilendiren yani veganlığı da veganları da çok ilgilendiren bir konuyla ilgili bir çalışma yapmıştı. Ee, hayvanların da tıpkı insanlar gibi bilince sahip olduğunu kanıtlayan Cambridge... Cambridge Bilinç Konferansı'nı imzalayan bilim insanlarından biriydi. Ee, ben bugünkü programımı e, Hawking'e ithaf it ediyorum. Ee, bugün programımda şunu işleyeceğim. Çok e, Son zamanlarda çok fazla soruluyordu bu bana. E, birkaç sefer bazı konuların içerisinde değindim ama... ...bugün özellikle bu konuya değineceğim. Kemiklerin güçlü olması için... Ne yapmamız gerekiyor diye sorduğumuzda süt içmek yanıtını veriyor insanlar. Peki süt içmek kemik sağlığı için faydalı mı? Gerçekten. Ee, süt yüksek miktarda kalsiyum içeriyor şüphesiz. Ee, kemikleri güçlendirdiği algısı da biraz bundan kaynaklanıyor. Şimdi bir su bardağı sütte 240 mg kadar kalsiyum bulunuyor. Peki bu kadar kalsiyuma bizim ihtiyacımız var mı? Beslenme rehberlerinde yetişkin bir insanın günlük kalsiyum ihtiyacının 1000 ila 1200 miligram arasında olduğu belirtiliyor. Ee, ancak Clinical of, e, Nutrition'da yayınlanan e, bir çalışma, uzun bir adı olan çalışma, bunların hepsini ben bu bahsedeceğim çalışmaların hepsini Açık Radyo'daki e, sayfamda yayınlayacağım. Yani bunun bu programın yazılı halini orada bulabileceksiniz. Bu kaynakları da yayınlayacağım orada. Böyle bir kalsiyum gereksinmesinin aslında önerilen kadar mı olduğuna dair bir çalışma bu. Burada şu sonuç ortaya çıkıyor. 500 miligram kadar kalsiyum bizim aslında ihtiyacımızı karşılamaya yetiyor. Yani önerilerin e, hemen hemen yarısı kadar kalsiyum almamız bizim sağlığımız açısından yeterli oluyor. Bunu aslında çok rahat bitkisel gıdalardan çok rahat karşılayabiliyoruz. Peki e, bitkisel gıdalarda ne kadar kalsiyum var? Ee, yani ka bu gereksinmelerin e, özür dilerim, bu e, içeriklerle ilgili çok ciddi bir siteden aldım bu verileri. Şimdi ıspanağın 100 gramında 58 miligram, kara lahananın 145 miligram, e, kara, kara lahananın 100 gramında 145 miligram, lahananın işte aynı miktarında yine 134 miligram kalsiyum bulunuyor. Şimdi aslında bunlar hep e, gördüğünüz şeyler hep 100 gram üzerinden değerlendiriliyor ama benim önerim e, bu e, 100 gram üzerinden değerlendirmeyi biraz sıkıntılı buluyorum. Bizim yiyebileceğimiz miktarlar üzerinden gidersek daha iyi olur. Mesela badem bir avuç kadar bademde 107 miligram, fındığın yine bir avucunda 71 miligram. Ee, cevizin bir avucunda 20 miligram kadar kalsiyum bulunuyor. Ee, bu haşlanmış nohut, bu kuru fasulye türevlerinde de bulunuyor kalsiyum. Ee, bir su bardağı kadar haşlanmış kuru nohutta yine 80 miligram kalsiyum bulunuyor. Kuru fasulyede yine aynı miktarlarda 62 miligram. Ee, Mercimekte 38 miligram bulunuyor. Badem sütü hep diyoruz yani ya, öneriler, hani süt yerine bitkisel sütler kullanın diyoruz. Badem sütünün de bir su bardağımda 400 miligram kadar e, çok ciddi miktarda kalsiyum bulunuyor. Peki e, biraz bakalım süt nasıl bir sıvı? E, i̇şte beyaz, içerisinde kalsiyum yüksek oranda bulunuyor, protein yüksek oranda bulunuyor. E, gerçekten de bunlar çok yüksek oranda bulunuyor. Ama yani buranın aması var bu e, içerisindeki şeylerin. Şimdi laktaz enzimi değineceğim il, e, programın ilerleyen dakikalarında. Laktaz enzimi yetersizliğinden dolayı sütün içindeki şekeri sindirmekte biz zorlanıyoruz. Nedenini açıklayacağım. Sindiremediğimizden besin alerjileri oluşuyor. Ayrıca içerisinde yani sadece laktaz, laktoz... E, Sütün şekeri, bir de içerisinde protein var. Yani süt, protein, yağ ve karbonhidrattan oluşan bir sıvı. Ee, ka Kazein var içerisinde, bu sütün proteinidir. Ee, yüksek protein içeriyor demiştik. Peki, e hiç düşündünüz mü? İnek sütünün niçin? Yani niçin hep inek sütü? Yani niye başka canlının sütü değil? İşte o resmedilen mutlu ineklerdeki çiftliklerde süt üretimiyle alakalı ne kadar şeyler biliyoruz ve e, süt bizim insanlık tarihinde ne kadar süredir var? E, aslında 10 bin yıllık süreci kapsıyor ki insanlığın geçmişine baktığımızda 11 yıllık e, bu süreç, yani okyanusta bir damla ya denk geliyor neredeyse. ...aslında sanayi devriminden sonra çok aktif bir şekilde süt bu inekleri, ineklerden süt üretimi arttı. Ee, i̇lk hayvancılığın başladığı ülkelerde aslında sütü parçalayan enzimler gelişti. Evet doğru. Ancak dünyanın bütün büyük bölümü şu anda sütü sindiremiyor maalesef. Ee, onun nedeni de aslında çok kafanızda karıştırmak istemiyorum ama tek polimorfizmine bağlı bir yeniden kaynaklanıyor. ...başlarda belirttiğim gibi sütün sindirilmesinin, sindirilememesinin tek nedeni laktoz değil elbet. Biz eğer inek yavrusu olsaydık, farzı misal buzağı olsaydık bir sıkıntımız olmayacaktı. Bu emilin bozukluklarını yaşamayacaktık. İşte kimozin diye bir enzimimiz olacaktı. Bu enzim sütü iyice sindirip, parçalayıp e, hazmedebilecekti ama e, maalesef bizde kimozin enzimi olmadığı için işte bu hazımsızlık, ishal gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Buraya kadar söylediklerim de aslında e, bundan sonra söyleyeceklerim de gerçekten kendi fikirlerim değil, e, literatür taramalarının sonucu. E, 100 bin erkek ve kadının 20 yıl takip edildiği yine ismi uzun bir çalışma e, süt alımlarıyla yani süt alımlarının ...kemik kırıkları ve ölümlere neden olmasıyla ilgili yapılmış bir çalışma bu. Kadınların kemik ve kalça kırıklıklarını, kırıklarını, kalp hastalığını, kanseri ve erken bebek ölümlerini artırdığı saptanmış çok süt tüketmenin. Peki bu kadar çok süt tüketmekten kat, kastımız ne? Günde üç bardak süt içmek ölüm riskini iki kat artırıyor. Erkeklerde yüksek miktar süt tüketmek... Yine prematürü ölüm risklerini yani aslında bu ileride de anlatacağım bunu. Erkeklerin doğurganlık özelliklerini azaltıyor. Ee, bu çalışmasında birçok kort çalışmasını kapsayan bir meta analiz çalışması. Ki meta analizler bizim için çok kıymetli. Çünkü büyük çaplı çalışmalar oluyor. Bütün hayvansal kökenli sütler, burası çok önemli. Steroid hormonu ve östrojen içerir. Bunlar akneleri erkeklerde kullanılıyor. Ee, ...yani döllenme potansiyelinin düşmesine ve prometüre ölümlerinin artmasına neden oluyor. Ee, sütün bedenimize iyi gelmediğinin en iyi kanıtı aslında. Ee, Başta da belirttiğim gibi dünya genelinde yarısından fazlası insanların sütü sindiremiyor maalesef. Sütün içerisinde laktoz var. Laktoz, galaktoz ve glikozun oluşumundan e, meydana gelmiş bir ikili şeker. Bu ikili şekeri vücut bu ikili şekeri aldığında kullanamaz. Bunu sindirmesi gerekiyor. Tekli şekere dönüştürmesi gerekiyor. Ki sindirim süreci sonunda oluşan tekli şekeri e, bir takım reaksiyonlarda biz kullanabilelim. Laktuzun sindirimi için laktaz enzimi gerekiyor. Bütün vücuttaki bütün reaksiyonlar için aslında enzim gerekiyor. Laktaz enzimi anne sütünü de sindirmeye yarıyor aynı zamanda. Şimdi biz anne sütünü alıyoruz. Daha sonra 2 ila 5 yaş arasında sonra ihtiyacımız olmamaya başlıyor. Bundan sonra bu enzim üretilmemeye başlıyor. Sindirimi yeterince gerçekleşmeyen, gerçekleşemeyen daha doğrusu laktoz bağırsaklara geçiyor. Buradaki bakteriler tarafından sindiriliyor. İşte insanlarda ishal, sancı, şişkinlik gibi şikayetlerin ortaya çıkmasının nedeni tam olarak bu süreç. Dünya geneline baktığımız zaman Çinlilerin yüzde 95'inin, Avustralyalı aborjinlerin yüzde 85'inin, Hintlilerin yüzde 20'sinin sütü sindirememesi oranlarına rastlanmış. Sütün sadece şekeri değil ki aslında sıkıntı yaratan dedik ya içeride, içeriğindeki proteinler. Bu aslında belki de en zararlı yanı çünkü protein dediğimiz şey çok ciddi sıkıntılara neden oluyor. Ee, i̇çindeki kazeinden serbest bırakılmış uyuşturucu benzeri kazomorfin, otizm, bebek ölümleri, tip 1 diyabet, doğum sonrası psikos... Besin neden oluyor. Şimdi tip 1 diyabetin nedenlerine baktığımızda, tip 1 diyabetle ilgili çalışmalara baktığımız zaman kesin bir şekilde nedeni yoktur. Saptanamamıştır gibi şeyler görürsünüz. Aslında tip 1 diyabette içerisinde süt tüketimi görürsünüz ama bunu bildiği halde uzmanlar nedense çok fazla dikkate alıp dile getirmezler. Bunların yanında içer, içeriğindeki protein, yağ, büyüme hormonunun oranları gerçekten biz bir buzağının... ...gelişiminin bir, hızlı bir şekilde tamamlanması için çok uygundur. Ancak bir insan yani buzağıyı düşünün 21 yıl mı bekler ayağa kalkmak için? Yani bir insan e, gelişimini 21 yılda tamamlayabiliyor. Ama bir buzağa öyle değil. Buzağının hemen hızlı bir şekilde büyüyüp ayağa kalkması için aslında bu sütün içerisindeki şeyler çok uygun. Şimdi görüyorsunuz okullarda sütler veriliyor... Çocukların gelişimi için gerçekten uygun bir sıvı değil ve çocuklara süt verilmesi yerine onlara sebzeleri, sebzeleri, meyveleri sevdirme çalışmaları yapmalıyız bence. Ülkemizde farklı kaynaklar olmasına rağmen üç çocuktan biri sütü sindiremiyor. Yine e, bu inek sütünün aler çocuklukça alerjilerinin e, alerjilerine nasıl neden olduğunu açıklayan bir çalışmadan aldım bu sonucu. Çocukluk döneminde hayvansal süt, bugüne buraya kadar söylediklerim süt kelimelerin hepsi hayvansal süt. Ee, döneminde alınan sütlerin ileride alerji riskini artırdığını ortaya koyuyor. Bu çalışmayı da koyacağım ben. Ee, açık Radyo sitesindeki yazacağım bu program yazısında. Bir diğer yandan süt kanseri tetikliyor. Neden kanseri tetikliyor? İçerdiği hormonlar ve büyüme faktörleri nedeniyle... Ee, Hormona duyarlı tümörlerin gelişimini artırıyor. Bu saptanmış çalışmalarda. Diğer yandan süt tüketimi, astım, parkinson, yüksek kan basıncı gibi diğer sağlık bozukluklarına neden oluyor. Şimdi sütün kalsiyum içeriği gerçekten doğru. Yüksek, yüksek kalsiyum içeriyor. Ancak kemiklere iyi geliyor mu? Kemik kırıklarını... Artırıyor mu, azaltıyor mu? Buna biraz bak bakalım. Günde bir bardaktan az süt içenlerle, günde üç bardaktan fazla süt içenlerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, çok süt içenlerde kalça kırıklıklı kırıkları yüzde 60 daha fazla oluşuyormuş. Kadınlarda kalp krizinden ölüm riski yüzde 15, kanserden ölme riski yüzde 7 artıyormuş. Üç bardaktan fazla süt içenlerin bir bardaktan az içenlere göre Kanserden ölme riski yüzde 93 daha fazla oluyormuş. Şimdi aslında anlat anlat bitmez bence bir programda yetmez sütün e, özelliklerini anlatmaya. Bir de diğer yandan şu şöyle bir duruma neden oluyor iltihaplanmaya artırıyor. İltihaplanmayı artırmasının nedenlerinden birisi sadece ya asitlik, evet asidik bir sıvı, evet bu iltihaplanmayı artırıyor ama tek nedeni bu değil İltihaplanma sürecine neden olan faktörlerden birisi. Ee, bağırsakların işlevini bozduğu için yani bağırsaklarda e, bizim bu tight junction'larımız var. Sıkı bağlarla bağırsak duvarının sağlam bir şekilde durması gerekiyor. İşte bu kazo morfin bu işte laktozu sindiremediğimiz için bağırsağın yapısı bozuluyor. Kazomorfin ve laktozdan dolayı ve e, bağırsağın yapısı bozulduktan sonra aslında sessiz iltihaplanma süreci de hızlanıyor. E, sessiz iltihaplanma bağırsaklara verdiği zarardan kaynaklanıyor dedik. Ve bir de bu romatizmal ağrıların nedenlerinden birisi olarak gösteriliyor. Süt tüketimi çok e, gerçekten... E, ...insan e, harekete geçelim diyor. Yani bunun e, süt tüketmekten başka alternatifimizin olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi herkesin çok iyi bildiği bir şey kolesterolü de yükseltiyor. Kalp damar hastalıklarının riskini artırıyor. Özellikle yüksek tansiyon hastası olanların, kalp krizi geçirmiş insanların... ...genetiğinde kalp krizi yani annesi, babası vesairesi kalp krizi geçirenlerin... ...sütten uzak durması gerekiyor. Ya tüm bu bilgiler elimizdeyken aslında süt içmekten kendimizi alamıyoruz değil mi? Peynir yemekten kendimizi alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü içerisindeki maddeler uyuşturucu benzeri morfin gibi maddelere dönüşüyor. Bu madde de maalesef bizim e, peynirden vazgeçemememiz de neden oluyor. Benim iki yıldır gör, en sık duyduğum şeylerden birisi peynirden vazgeçemiyorum bunu nasıl yapacağım? Gerçekten vazgeçememenizi anlıyorum. Bir de sadece kazein değil asıl neden kolesterolün damakta o bıraktığı e, tat e, kolesterol ve tuz birleşiyor. Ve çok gerçekten bizim damak tadımızı e, belirleyen faktörlerden birisi haline geliyor. Şimdi e, biraz toparlayalım. Daha sonra benim bitkisel sütlerle ilgili önerilerim var. Yani hayvansal süt tüketmeyenler, bir de sadece veganlar tüketmiyor sütü. Tüketmemesi gerekenler var. Mesela çöl büyük olasılıkla laktoz alerjisi de gelişiyor. Zaten süt protein alerjisi olanlar var, laktoz alerjisi olanlar var. Bunların kesinlikle süt içmemesi gerekiyor. Bunun yerine daha farklı alternatifler geliştirmeleri gerekiyor. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak ne dedik? E, süt bir kere içerisinde evet yüksek kalsiyum vardır tamam ama e, o kalsiyumu karşılayacak fosfor yoktur. E, kalsiyum fosfor dengesinin de e, düzgün bir şekilde sağlanması gerekiyor vücutta. Şimdi kalsiyumu aldınız çok yüksek oranda içimiz rahat kemiklerimiz güçleniyor falan diyoruz ama kalsiyumu aldıktan sonra... Vücut ne istiyor? Fosfor istiyor, onu tamamlamak gerekiyor çünkü fosforla. Fosfor yok sütün içinde yeterli miktarda. Ne yapıyor? Kemiklerden fosforu çekiyor ve kemik erimesi süreci buradan sonra aslında daha çok başlıyor. Ee, bunların hepsi, bunların hiçbir sözlerim değil, benim e, bir sürü çalışmanın e, sonucunda çıkarttığım e, veriler bunlar. Toparlayacak olursak sütün içerisi süt neyden oluşuyor? Şeker yağ ve proteinden oluşan bir sıvı sadece bunlardan oluşmuyor östrojen büyüme hormonu e, antibiyotikler var aynı zamanda içerisinde çünkü şu anda e, maalesef e, antibiyotiklerin büyük bir kısmı hayvancılık endüstrisi tarafından satın alınıyor ve kullanılıyor. Ee, ...bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi laktozu sindirmek için laktoz ikili bir şeker... ...bunu sindirmemiz için laktaz enzimi gerekiyor. Ama o bizde yeterince yok. Ve biz bunu sindiremediğimiz zaman bağırsaklara giden laktoz ne oluyor? Ba bakteriler tarafından sindirilmek zorunda kalıyor. Ve sindirildiği zaman da şişkinlik, gaz, ishal, sancı gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Diğer bir yandan ise içerisindeki... ...proteinler, e, kazeyin ve aynı zamanda büyük protein yani sütün içerisinde büyük proteinler bulunur. Ve özellikle çocukları, çocuklar için hiç mi hiç uygun değildir. E, sindiremediğimizden dolayı bu e, ögeler bizim besin alerjilerimize neden oluyor aynı zamanda. Kazeyin uyuşturucu benzeri kazomorfine dönüşüyor ve e, bu da otizm, tip bir diyabet gibi hastalıkların artmasına neden oluyor. Riski artırıyor. E zaten içerisinde kolesterol işte 244 gram sütte yani bir, bir kupa sütte 24 miligram kadar kolesterol bulunuyor. Çok yüksek. Doymuş yağ bulunuyor. E bunlarla beraber aslında siz sadece bunları almıyorsunuz bakterileri de bir yandan alıyorsunuz. Şimdi pastörizasyon aşaması da zaten ayrı bir konu da. E, ...pastörizasyonla beraber de aslında çocukluk çağ obezitesi gibi durumların artması ortaya çıkıyor. Maalesef e, böyle bir e, yani buradan ortaya çıkacak sonuç e, süt sizce e, hem canlı yayında beni izleyenlere de sorayım. Süt şu anda kemiklerimize iyi gelen bir sıvı gibi mi görünüyor? Yani sağlığımıza iyi gelen bir sıvı gibi mi görünüyor? Siz artık düşünün. Ha düşündünüz taşındınız dediniz ki ben bunu tüketmeyeceğim yerine ne tüketebilirim? Ne yapabilirsiniz? Alerjiniz yoksa eğer e, kendinize bitkisel sütler yapabilirsiniz. Mesela fındıktan, bademden, e, fındıktan, bademden, yulaftan bu tür şeylerden e, kendinize süt yapabilirsiniz. Hem bu gıdalar örüntü açısından daha zengindir. E, protein de, kalsiyum da çok düzgün bir şekilde bulunur. Hatta e, bir su bardağı... E, Bitkisel sütte hayvansal sütten daha fazla protein bulunur. Eğer ki sıkıntınız e, proteinden yanaysa. Kalsiyum da düzgün yani ne dedik badem sütünde 400 miligram var bir su bardağında. Çok gerçekten e, düzgün e, bir şekilde kalsiyum da alabiliyorsunuz. Ha pahalı diyorsanız eğer süt içerek inanın bana çok daha fazla masrafa girebilir, girersiniz. Evet. Yani hastalanırsınız vesaire hastalıklarınız artar ve gerçekten hani şey gibi düşünün bunu. E, şimdi kumbaraya paranızı koyarsanız ileride faydalanırsınız öyle düşünün. E, tabii ki de işte market raflarında görüyoruz e, hayvansal sütler x lirayken bitkisel sütler 15 x lira. Ondan sonra ne oluyor? İşte bitkisel sütler çok pahalı. Almayabilirsiniz, evinizde yapabilirsiniz. E, i̇lla süt içmeye de gerek yok bu arada. Zaten e, işte haşlanmış kuru nohut, e, fasulye, mercimek, e, karalahana, e, işte ıspanak bunlar ucuz şeyler. Yani gidip onları alabilirsiniz. ...bunlardan faydalanabilirsiniz. Bu tabloları da ben e, buradaki yazım, açık radyodaki yazımın içine koyacağım. Yine sorularınız olursa bana sorabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, birkaç duyuru yapmak istiyorum. E, birkaç duyuru yapmak istiyorum. Son iki dakikam kalmış. Gelecek Hafta Radyom e, programa, bu vegan sağlık programına... E, Tayanç Ayaydın oyuncu Tayanç Ayaydın'ı tanıyorsunuzdur O konuk olacak e, Çok heyecanlıyız o yüzden e, Kendisi yeni vegan oldu Ve vegan olma sürecini konuşacağız e, İkinci duyurumda. da e, Didim'de Türkiye'nin ilk vegan festivaline herkesi davet ediyoruz. Hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz biz festivale. Çok güzel sürprizler bekliyor bizi. E, sütle ilgili bu e, programla ilgili aklınıza soru varsa eğer lütfen bana inetin. E, ben bu programı aslında çok fazla bu konuda soru geldiği için yaptım. Yoksa başka konu işleyecektim. E, ama çok sık soru geldi. Kemiklerle ilgili işte süt tüketimiyle ilgili biz kafamız hala karışık de. Evet. Yazıyı koyduğumda kaynaklara baktığınızda daha az olacak kafa karışıklığınız. Lütfen bana sorularınızı, mesajlarınızı iletin beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vegan Sağlık'ta beslenme ve diyet uzmanı Kevser Başkaray'ı dinlediniz. 94.9 Açık Radyo'yu e ve diğer programları dinlemeye devam edin. İyi günler.